Günaydın. Bir dolar kitap başladı. Günaydın. İlk kitaplısın. Evet elimde iki kitap var. Bir e, seri bu. E, i̇kinci kitabı birkaç ay önce e, yayınlandı. Üçüncü kitabı da birkaç ay sonra yayınlanacak. Edgar, ah, bekliyoruz. Evet, Edgar ve Alan Poe'nun Gizemli Serüvenleri. Komik bir şey. Edgar Alan Poe'nun e, akrabası olan ikiz e, oğlan çocukları bunlar Edgar ve Alan. E, i̇lk kitabın adı hikaye başlıyor. İkinci kitap tüyler ürperten bir gece yarısı. Ee, öncelikle Edgar ve Ellen Poe ikizleri hakkında birazcık konuşayım. Ee, büyük büyük büyük amcaları Edgar Allan Poe Hı? bu çocukların ve tek yumurta ikizi bunlar. Tek yumurta ikizi olunca ne olur bilirsin. Yani tıfa evet, birbirine benzer. Ama e, Edgar ve Ellen'in di diğer ikizlerden farkı zihinlerinin ortak olması. A, o derece. Evet yani ikisi konuşmadan anlaşabiliyorlar. E, kafalarının içinde ortaklaşa düşünebiliyorlar. Ve bunun için bir arada olmaları gerekmiyor. Ayrı ayrı mekanlardayken bile... E, o derece güçlü bir tele, telepati de değillerdik Oo. yani ortak zihin. E, bu da onlara e, birçok ayrıcalık tanıyor. Eh yani. E, okulda çok popülerler yani kimse onların bu özelliğini bilmiyor. E, ama e, bunu kullanarak o kadar çok haylazlık ve cin fikirlik <gülüyor> yapıyorlar ki tabii okulda popülerler. Öğrenciler arasında popülerler tabii. tabii Okul yönetimi <gülüyor> çok hoşlanmıyor bu durumda. Ee, anne babaları bir bilim projesi için işte uzaya gönderilen bir e, araçta kayboluyorlar. Yani araç kayboluyor. Ee, ve e, onların, yani çocukların bakımını amcaları ve yengeleri üstleniyor. Amca ve yengeyle Hı. yaşıyorlar. Ee, Onlar nasıl tipler? Genelde çünkü bu tip öykülerdeki bu tiplerde bir, mutlaka anahtar bir durum vardır. Evet. E, bu, burada öyle bir durum yok. Yani kendi halinde hmm. işte bu ikizleri idare etmeye çalışan işte olabildiğince denetim altında hmm. tutmaya çalışan ama hani şey hani kötü amca karakterleri hmm. olur ya ya da kötü davranan hmm. çocuklar öyle bir şey yok zaten bunlarla baş etmek haliyle zor. <gülüyor> Ee, ve ya bir içim ürpermedi değil sen. ikiz dediğin de bir yönden evet. <gülüyor> hem de böyle ikiz hem yani de. düşmanımın başına <gülüyor> vermesin demek istiyorum çünkü şey çok akıllılar yani süper zeka Hı -hı. ve kafa sürekli cin fikirliğe çalışıyor ve Edgar Allan Poe'nun yeğeninin yeğeni işte yani torunun torunu mu işte büyük büyük büyük, büyük amcalarıymış o ona hayranlar. Edgar Allan Poe ile ilgili her şeyi biliyorlar. Hikayelerini hmm. biliyorlar. Bir kedileri var. Roderick Usher. E, Edgar <gülüyor> Allan Poe karakterlerinden biri. Ve kedi de çok akıllı. Onu çok güzel eğitmişler. Mesela e, herhangi bir sözcük kullandığın zaman... ...kedi onun bir komut olduğunu biliyor ve ona göre davranıyor. Yani hmm. e, bazen işte kuş sesleri çıkarabiliyor... <gülüyor> sesleri çıkarıyor derken ya da işte ne bileyim işte ha, hafif bir papağanlık var yani kedinin. E, öğretmişler, kedi öğrenmiş kara <gülüyor> kedileri. Şimdi şey, anne diyen kediyi hatırladım. <gülüyor> İçine anne, annem sıkınca kedi çıkardı <gülüyor> sesin. Neyse. Ya, bu kedi için bayağı çalışmışlar. Kedi akıllı. Çocuklar onu öğretmiş bunu. Her neyse bir de Profesör Peri diye bir adam var. <gülüyor> kötü karakterimiz. Hah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu çocukların bu özelliğini bir biçimde keşfetmiş yegane kişi. Yani uzakta hmm. bile olsalar birbirlerinin zihinlerinde hmm. bağlantı ayrıntılara çok girmeyeceğim. Neyse bu Profesör Peri'nin amacı çocukları ele geçirmek, bu zihin özelliğinden yararlanmak. İşte yani bunu kendi e, çıkarları için hmm. kullanmayı işte çocuklar üzerinde deney yapmayı planlayan bir adam. Ee, ve bunun için kediyi kaçırıyor. Çocukları tuzağa <gülüyor> <almak> için. <gülüyor> ve ilk kitapta e, kedinin kaçırılması ve çocukların kediyi kurtarmak için e, giriştikleri <gülüyor> macera var. E, Kansas'ta bir eğlence parkı var. İşte, e, Dorothy e, Oz büyücüsündeki ha. Karakterlerin de olduğu böyle bir eğlence parkı ama aslında burası tuzak, tuzağın olduğu yer. Hı -hı. Ve çocuklar bir biçimde Profesör Peri ile mücadeleye girişiyorlar. Batının kötü cadısı. Evet <gülüyor> gibi ve kedilerini kurtarmaya çalışıyorlar ama işin içinde Edgar limpo var. Şimdi öte, bunu anlatman lazım. Öte dünyadan. Bu çocuklara işte hayattaki akrabaları olan bu çocuklara yardım etmeye çalışıyor. İyi saatte olsunlar yani. <gülüyor> yani yukarıda böyle bir yönetim merkezi varmış. <gülüyor> Shakespeare'in yönettiği yani <gülüyor> ya müdür. <gülüyor> Çok fenaymış. <genelmiş. gülüyor> Ve herkesin görevi var. Edgar Allan Poe da orada görevli yani yazar olduğu için. Yazıyla Oo, ilgili bir takım senar. görevleri var. Çocukları mesela talip kurabiyelerin içine mesaj yollamaya çalışıyor. <gülüyor> Çocuklar da hep böyle mesajları görüp işte bu bir mesaj olur. Edgar geldiğini bilmiyorlar ama sürekli gözleri açık ve ha. tetikte oluyorlar. Ve uyarmaya çalışıyor sürekli ama sürekli Shakespeare'den azar işitiyor. <gülüyor> cezalandırılıyor işte plaka servisine. Gö görevinden <gülüyor> alıp ada alt bir konu plakalarda işte dikkat edin tehlike var falan gibi mesajlar yolluyor sürekli yani orada da öyle bir paralel hikaye devam ediyor Güzelmiş. çok komik yani gerçekten çok eğlenceli Gordon Mckelpin yazmış Sam Zupardi'nin resimleriyle süslenmiş bir kitap ve Türkçesini söyleyeyim hemen. Bilge Ceren Şekerciler çevirmiş. E, Kollektif e, evet. kitaptan çıkmıştı e, çıktı. E, ikinci kitapta macera devam ediyor. Profesör Peri'yi bir biçimde alt ediyorlar ama... Ha, kediyi kurtarıyorlar ilk kitapta yani. Tabii kurtarıyorlar. Kendilerini de kurtarıyorlar. Neyse ki başlarına bir şey gelmiyor. Ve e, ünlü oluyorlar. Hmm. İkinci kitapta ünlü oldukları için işte bir film teklifi alıyorlar. New Orleans'a gidip işte orada çekimlere katılıyorlar. Edgar Allan Poe'nun yaşamının anlatıldığı bir film. O Ve New onun Orleans. çocukluğunu canlandırıyorlar. Şimdi eğer oradalarsa karabüyü vardır bu işin içinde, voodoo filan. New Orleans'ın ünlü mezarlığı var. Mezarlıkta hmm. bir takım şeyler yaşıyorlar. Hani biraz fantastik şeyler oluyor. Zaten Edgar Po ve Shakespeare'in yukarıdan aşağıya müdahale evet. etmeleri kadar fantastik bir şey olamaz. Y yani Shakespeare'in müdür olarak hani. Ve nasıl kötü <gülüyor> <gülüyor> Edgar Allan Poe'nı eziyor o da işte hani bir şey yani fırsat buldukça tabii akrabalarını kayırmaya çalışıyor ama <gülüyor> orada çok komik ilişkiler dönüyor. Ee, Edgar Po ile ilgili yapılan, yapılan filmde çekimlerde Başka bir ikiz kardeşlerle karşılaşıyorlar, Hı. tanışıyorlar. Em ve Millie Dickinson. Em <gülüyor> ve akrabası bunlar da. <gülüyor> İyiymiş. Bir tanesi böyle sürekli yüksek yakalı ve elbiseler falan giyip şiirlerle ya da edebi bir dille konuşuyor. Diğeri de teknoloji delisi. Sürekli böyle işte blog, blogunda bir şeyler ha. yayınlıyor. Oradan araştırma yapıyor falan. Böyle bunlar bir takım oluyorlar. Ve bu arada Profesör Peri'nin annesi ve kızı Profesör Peri o kadar kızmışlar ki Profesör Peri kaçmış Hı. ama babaanne ve torun Profesör'ü alt etmek için çocukları alt etmeye çalışıyorlar Oy, böyle. Daha da karışık yani. <gülüyor> evet, Entrika üstüne entrika yani böyle çok üst üste bir sürü şey söylüyorum ve karışık anlatıyormuşum gibi oldu ama. Ee, gibi olmadı o öyle oldu <gülüyor> yani profesör peri yok bu sefer daha beter iki tiple karşı karşıyayız i̇şte kumpas kuruyorlar çocukları kaçırmaya çalışıyorlar böylece profesörün işini baltalamaya çalışıyorlar akılları sıra ama karşılarında iki tane ikiz olduğu için yani dört çocuk <gülüyor> <gülüyor> ve bu arada amca'nın yengenin, yönetmenin, işte başka kişilerin hiçbir şeyden haberi yok. Bunlar sürekli <gülüyor> ve gece yarısı New Orleans mezarlığına gidip bir takım işler çeviriyorlar. Bu arada Edgar iyice düşmüş. <gülüyor> hayvan bölümüne atanıyor. Hayvan dillerinin arasında. Böyle saçma salla. <gülüyor> yani Shakespeare onu e, e, iyice böyle şey Aynen, sürmüş, kızıyor. Sürmüş yani. Çünkü Shakespeare'in... E, Eserlerini Hamlet'ten sanırım böyle bir alıntı yapıp uyarı yapmaya çalışıyor. Telif haklarını çiğnediği için birazcık da kınanıyor. Başka karakterler de var diğer tarafta. Böyle komik şeyler olup bitiyor. Burada da yine kötü karakterleri alt etmeyi başarıyorlar ama mutlaka devamı gelecek bir şey olacak diye bekliyorsun. Zaten üçüncü kitap da var henüz Türkçe'ye çevrilmemiş. Yakında o da çıkacak. Peki Edgar Allan Poe'nun eserleriyle herhangi bir bağlantı, bir gönderme mutlaka vardır. Tabii tabii, tabii yani, yani hani... eserlerinden isimleri geçiyor ya da içinden alıntılar olabiliyor. Shakespeare'den zaten, alıntılar evet. var. İşte Emily Dick, Dickinson'dan bahsediyorlar burada. Yani sürekli böyle bir onların eserlerine, isimlerine zaten gönderme var. Bu çok iyi bir yöntem. Çünkü... E... Hani göremeye çalmak gibi şu an oturup da Edgar Allan Poe hikayeleri okumayabilir bunu okuyan çocuklar ama, ama evet, birazcık yani, daha büyüdüklerinde aşinalık. Evet. Sen bir kitap okumuştun ya hani e, Domingo yayınlarından çıkan bir kitaptı. Seni çok sevdiğin bir kadın yazar. E, onun e, e, vampirli e, zombili. Eha evet, J. J. Nostrum aşk ve gurur ve zombiler. Ha, aşk ve gurur <gülüyor> ve zombiler. Yani onun da öyle dönüştürülmüş olması. Yani o da evet. çok iyi bir icat. Evet. E, o da son derece yerini buluyor bence yeniden yorumlamışım. Bunlar yani tabi o derece bir şey yok burada. Öyle bir şey değil bunlar ama yine aynı etkiyi yarattığını düşündürttü bana. O yüzden hani onu da dile getirmek istedim. yani Çünkü bunun iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani aşkı memnunum belki de öyle bir dizisini çekmek yerine. <gülüyor> hani <gülüyor> neyse ben çok şey yapmıyorum o konuda. <gülüyor> evet devam et sen. <gülüyor> yani şey Edgar Allan Poe hakkında bir fikir veriyor. Zaten kitabın kapağında da Edgar Allan Poe'nun o ünlü hani portre fotoğrafı vardır ya Ondan uyarlanmış bir portresi asılı Hı -hı. duvarda. Önünde çocuklar var ve gerçekten benzerlik evet. çarpıcı, çok benziyorlar. Ediralım poya. Ee, ve e, hani zeka, zekayı kullanmak, mizah, e, bakış açısı işte çok hayata eğlenerek bakıyorlar, çok keyif alarak bakıyorlar Bu ve, aslında... ve kend, yani eğlen, eğlendikleri şey. Yani hayata eğlenceli bir şeye dönüştürüyor. Bu çocukların karakterleri çok hoşuma gidiyor benim için. Bu aslında yazarın e, iki yönünü göstermiyor mu? birincisi e, gerçekten hakim olması gerekiyor. Derinleşmiş olması gerekiyor. Ha, e, esinlendiği ya da yorumladığı e, kişilere Edgar Allan Poe'ya hakim olması gerekiyor. Mesela Dickinson'a hakim olması gerekiyor ki e, bu yoruma girebilsin. Mizahını evet. yapabilsin. Evet. E, Tam da zaten ikinci yönünde bu gerçekten la evet. bakıyor. Demek ki öyle bakıyor gerçekten de dünyaya ya da en azından bu kitaplar için öyle bakmayı başarabilmiş diye düşündürttü bana. Ee, bunun da etkili bir yan olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyi bir e, dönüştürmek hı hı. E, çok da orijinalliğini bozmadan bir başka bakış açısı sağlayacak biçimde dönüştürmenin de çok kalıcı bir etki yarattığını düşünüyorum. O yüzden bunu... Evet. Ben de bir söyleyeyim dedim. Evet yani e, o, o var. Bir yandan resimleri çok keyifli. Bir yandan birkaç ayrı e, nasıl diyeyim kurguda böyle bir, bir hareketlilik Hı -hı. yaratılmış. Yani çocukları macera sürüyor. E, po ikizlerinin bilmedikleri ad altında aralarda bölümler var ve kötü karakterlerin Arka planda ne dolaplar çevirdiğine hmm. dair bir Şifre takım belgeler, şifreli mektuplar var mesela. Şifreyi çözebiliyor muyuz? E, sonradan şifreli mektubun açılımı nedir diye e, yazıyor. Hmm. E, sonra işte aralarda o şeyler var. Şifreli plakalar var mesela. <gülüyor> 01 GVNLK. Güvenlik. güvenlik. Dikkat işte. 40. Korkunç, korkunç. <gülüyor> kaçın gibi plaka mesajları var ee, ve aralarda da dediğim gibi Edgrelim puanının olduğu öte dünyada yaşanan bir takım olaylar var ve sürekli acaba ne olacak diye e, heyecanlı bir bekleyiş içine giriyorsun okurken e, merak ettiriyor sana hmm. ee, o yüzden okuması keyifli. Çocukları ya hazır için... tatildeyken evet tam ya onu diyecektim gerçekten tatil için biçilmiş kaftan bu kitaplar ben ee, hani bir solukta okuyup eğlenerek keyif alarak keşke çizgi o romanı de... olsaymış diyesim geldi bir an diyeyim de bari daha <gülüyor> diyeğim <gülüyor> evet Edgar ve Poe'nun Gizemli Serüvenleri e, hikaye başlıyor ve tüyler Ürperten bir gece yarısı e, Gordon Macarpin'in yazdığı e, kitaplar Kolektif kitaptan çıktı. Ee, çevirenler ilk kitabın çevirmeni Bilge Ceren Şekerciler. ikinci kitabın Türkçe'si de Nurcan Başere ait. Ee, bu programın band kaydını e, blokta bir dolap kitapta yayınladıktan sonra bir okurumuza e, Saydı ve Elif Koğul'un bırakan... acıralarını armağan edeceğiz. İki kitabı birden armağan edeceğiz. Evet. Iki Oo, daha birden. güzel. E, tatil. Evet tatil olsun. genç okurlardan birine istersen bir müzik arası. Müzik arası verelim. Adams ailesinin Hah, oldu şarkısını çalalım. <gülüyor> Bunun üstüne iyi tamam. gider. Ondan sonra devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, ben de e, tatili düşünerek ama seninle haberleşmeden bir başka macera kitabı e, seçmişim. E, duygusal macera diyebilirim buna aslında. E, bu da İtaki yayınlarından çekmiş bir kitap. E, adı Fil Kadar Küçük. E, adı benim ilgimi çekmişti hemen. Yani Fil Kadar Küçük deyince bir böyle bir... Ee, meraklandım acaba? yani, evet. <gülüyor> ee, Jennifer Richard Jacobsın tarafından e, kaleme alınmış. Anıl Ceren Altun Kanat tarafından da e, Türkçe'ye kazandırılmış bu kitap. İtek Yayınları tarafından yayınlanmış. E, yine genç okurlara yönelik bir kitap, bir roman. E, kısa da değil, uzun da bir roman. E, kitabımızın e, her bölümü fillerle ilgili bir bilgiyle bağlanıyor bir kere önce bunu söyleyeyim hı hı. E, o bölümle bir şekilde bir alakası var yani e, bazen çok ince görüyor filen ama yani mutlaka bir alakası var mesela ilk bölümün başında filler neye benzer bilir misiniz insan gibidirler hatta insandan daha insan gibidirler işte birini söylediği bir laf bu hı hı. E, ilerleyen bölümlerde de işte karşımıza başka şeyler e, çıkıyor mesela ayaklarının altındaki yumuşak doku sayesinde filler sessizce yürür hı. daha ilginç şeyler de var mesela Almanya'daki işte tutsak filler atıkları artıkları yiyorlarmış işte mesela böyle bir bilgi nereden bulacağım çünkü böyle bir bilgi gibi her bölüm fillerle bağlanıyor çünkü kahramanımız Jack işte 11-12 yaşında belki biraz daha küçük bir çocuk 10 yaşında bir çocuk fillere karşı çok büyük bir ilgi duyuyor çok küçüklüğünden beri yani onun en büyük merakı fil, fil görmek istiyor sürekli yani filleri e, ...görmek için... ...çok uzun yollar kat etmeye de razı... E, ...ve her zaman... ...fillerle ilgili bir şeyler var... ...annesiyle de e, işte yoğun bir ilişki yaşıyor... ...bekar bir anne... ...ve e, annesinin... ...biraz e, akli dengesinde bozukluk var... Hmm. ...zaman zaman... E, ...oğluyla yaşadığı gerçeklikten kopup... ...başka bir şeye geçiyor... ...ve mesela terk edip gidebiliyor... Hmm. Ve kitabın başladığı, e, kitabın başladığı sahneler bir kamp alanında geçiyor. Hı hı. E, i̇şte bir ada böyle e, milli park hı hı. bizim milli park dediğimiz şeyin karşılığı olan e, bir ada. Ve bu adada büyük bir kamp alanı kalabalık hı hı. bir kamp alanı. Ada da büyükçe bir ada. E, Jack sabah uyanıyor ve bir bakıyor çadırda annesi gitmiş. Toplamış arabayı arabayı almış annesi çadırını falan toplayıp çekip gitmiş. Hmm. Ee, Jack'in işte cebinde kaç para var? İşte on doları falan var. Beş dolar var neyse azıcık bir parası var. Ve e, annesinin durumunu bildiği için e, annesini ele vermek istemiyor. Yani gidip hiç kimseye annem beni terk etti. Tek başıma kaldım. Deyip yardım istemek istemiyor. Çünkü eğer bunu yaparsa Hı. Sosyal hizmetler tarafından alınıp kullanacağını ve annesinden ayrı kalmak zorunda kalacağını biliyor. Dolayısıyla çok hızlı karar veriyor. Başımı çaresine bakmalıyım, annemi kendim bulacağım hı hı. diye. Ve bunun üzerine önce adada adayı işte önce beklemeye başlıyor. Cep telefonunun şarjı yettiği sürece annesine ulaşmaya çalışıyor ama annesin telefonuna ulaşamıyor. Bu arada çok acıkıyor, açlık sorununu çözmeye çalışıyor. Cebindeki parayı harcıyor. Hadi suyu orada bir çeşmeden içiyor falan filan etrafta ama... Insanlar ve etrafta var, insanlar var Etrafta insanlar var, kamp bekçileri var, görevliler var. Hani bir şekilde e, bin türlü tedirginliği var. İşte ertesi günü bir ailenin çocuklarıyla arkadaşlık edip geçiriyor. Onlarla işte gidip geliyor, onlar annesini soruyor, onlara bir kıvırtıyor bilmem ne falan. Ve en sonunda artık hani daha fazla o kamp alanında kalamayacağını anlayıp annesinin de peşine düşmek için işte adanın içinde e, ücretsiz ring yapan bir otobüs var. Hı hı. Ona binip işte adadaki bir kasabaya gidiyor. O kasabada işte o kasabada öğreniyor ki e, annesi meğer bir e, tekne yolculuğuna çıkmış. Böyle karaiplere falan gidiyor. Yani böyle çok alakasız <gülüyor> bir yere gidiyor. E, bu arada tabii bir sürü duygusal e, mesele var ortada. Yani hem böyle bir azim gösteriyor <gülüyor> adamımız e, hem de bir sürü duygusuyla yüzleşmek zorunda. Bir büyük anne karakteri var ama anne ile büyükannenin arası çok kötü, bozuk. Ve çocuk da büyükannesine, mesela sosyal hizmetlerin onu büyükannesine vermesini de istemiyor başta. Hı hı. Ama sonunda annesini bu kolayca bulamayacağını anlayınca işte böyle sokakta tenekeler falan toplayıp işte geri dönüşüme bir şeyleri... Plastik şişeler, bir şeyler toplayıp onlardan kazandığı paralarla karnını doyurmaya çalışıyor. Bulduğu küçük işlerle çalışıyor ve bir yolculuğa çıkıyor. Hı hı. Ee, hedefi e, Lidya adlı bir fili görmek üzere Maine eyaletine işte gitmek. Maine'e gitmek. Hı. Adadan ayrıldın mı? Evet, adadan ayrılıp. Oraya gitmeye karar veriyor. Böyle kalbim çarpıyor senin <gülüyor> derken. <gülüyor> ve yolda tabii ki e, başına bir sürü şey geliyor. Bu arada bir şekilde işte bir kütüphaneye giriyor. Kütüphane internet var. Annesini taratıyor. Hani acaba anneme, annemle ilgili bir haber var mı? Ona ulaşabilir miyim? Bir şekilde geri dönmüş ve beni arıyor. Aramaya başlamış olabilir mi? Hani aklı geri gelmiş. <gülüyor> ve beni aramaya başlamış olabilir mi? E, kendi hesabına giriyor. Kendi hesabına girince bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Arkadaşıyla karşılaşınca... Ee, bir sürü aslında olaylar e, iyice çetrefilleşiyor. Çünkü arkadaşı onun niye okulda olmadığını soruyor. Çünkü artık okul açılmış. Ee, ve derken polis peşine düşüyor. Peşine düşmüyor aslında onu aramaya başlıyor. Ama polisten kaçmak zorunda hissediyor kendini gibi. O, bu arada 10 yolda çocuğun... 10 yaşında bir çocuk. E, yürüyerek ya, gidiyor iyice, bisikletle gidiyor. Heh, yani inanılmaz böyle bir e, yolculuk bu. Ee, ve bütün bu yolculuk boyunca işte duygusal bir sürü mesele var ve bütün bölümler birbirine fillerle bağlanmış. Hı hı. Ee, her bir e, bilgide e, şöyle mesela işte erkek fil yavruları yaklaşık 12 yaşında annelerinden ve sürünün kalanından ayrıldı tek başına gezmeye başlar. Yani, erkek fil yavruları hı hı. diye mesela böyle bir şey böyle bir bilgi veriyor. Onun, onun bir alakası var yani bölümle ilgili. Afrika'daki çiftçiler filleri uzak tutmak için ürünlerinin etrafına acı biber eker. Ha. Mesela böyle bilgiler. Bunlar hem de ilginç bilgiler. Evet. Yani filler hakkında merak etmeyeceğin aslında ama öğrenince de aa ne güzelmiş aklımda tutayım diyeceğin türden bilgiler. <gülüyor> ee, ve Jack'in bütün macerası boyunca bize filler aslında bir şekilde eşlik ediyorlar. Bütün öykünün e, dikişi fillerle atılmış yani diyeyim kısaca. Kurgunun dikişi. Ee, ve hani işte Kitabın sonunda acaba ne oluyor? Jack acaba filleri ne oluyor? gidip işte görmek istediği file ulaşabiliyor mu? Büyük annesine ne oluyor? Annesi dönüyor mu? Kim ona yardım ediyor? Kim yardım edermiş gibi görünüyor? Oh. Hepsi ve daha fazlası içinde. <gülüyor> Hepsi ve evet, daha fazlası. Adını, bir kadar küçük. Evet. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Güzel bir Kapağı e, da çok güzel kitap. Evet, evet evet. Kapak da çok güzel. Son derece sade bir e, kapak. İyi bir yaz okuması olur evet. genç okurlarımız için diye düşündüm. E, fil kadar küçük. İtaki yayınlarından çıktı. Ee, Programında sonuna geldik bu arada. Evet, çok güzel bir kitapmış. Ben de hemen okunacaklar listesine alıyorum. Evet, öneriyorum. Gelecek Geç hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.